Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Aziz kardeşler, bir araya gelmesi aklen mümkün olmayan iki kelimenin bir araya gelişini gördüğümüz bir başlıkta bugün Ders yapıyoruz Şehadet ve sihir Şehit ve sihirbaz Sözlükte bile bir arada olmaları mümkün şeyler değil bunlar Ama biraz önce dinlediğimiz ayetlerden öğreniyoruz ki Bir grup insanın üzerinde bu iki kelime birleşmiş o günün güneşi doğduğunda sihirbaz olarak yataklarından kalkmışlar. Aynı günün güneşi battığında Kur'an'ın överek anlattığı şehitler arasına yazılmışlar. Bir namaz, bir günlük oruç, bir sayfa Kur'an bile yok hayatlarında. Bugün Kur'an-ı Kerim bu ayetleri getireli. 14 asır oldu bu konuşacağımız olayın üzerinden de 214 14 asırlık zaman geçti ayetlerin inceye kadar binlerce yıllık bir olayı Allahu Teala bugün olmuş gibi gözlerimizin önüne seriyor ibret alacak ders çıkaracak Müslümanlara dersler veriyor kardeşler Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de neredeyse neredeyse bütün peygamberlerin anlatıldığı ayetlerden daha fazla ayetlerde anlatılır. Mesela Yusuf aleyhisselamla ilgili müstakil sure vardır. Musa aleyhisselamın sadece doğumunu ve çocukluğunu anlatan Kasas suresi neredeyse ondan daha uzundur Kur'an-ı Kerim Ümmeti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam inmiş bir kitap olduğu halde Musa aleyhisselamdan ve onun dönemine ait Karun gibi Firavun gibi İsrail oğulları gibi isimlerden çok fazla söz ediyor yüzlerce ayette yüzlerce ayette. Elinizdeki broşürde göreceksiniz. Sadece Musa aleyhisselam'ın hayatında bir günlük olaya tekabül eden sihirbazlarla ilgili olay 50'den fazla ayette zikrediliyor. Durup kardeşler, tefekkür kitabı olan Kur'an'ın üzerinde biraz yorulmamız gerekiyor. Ümmeti Muhammed'in işine Musa aleyhisselam'a, İsrail oğulları ile işine, sihirbazlarla işine, Firavun'la Hamanla, Karunla işine. İşi şu, ateşin nasıl yaktığını bilmeyen, soğuyu anlayamaz, kışın üşümen sobanın ne demek olduğunu bilmez. Her şeyi zıttıyla kain. Bir şeyin negatifini bilen, pozitifini de bilebilir. Tuttuğun bir nesnenin sert olduğunu nereden anladın? Daha önce yumuşak şeyi tuttuğun için anladın. Yumuşağını bilmeyen sertini bilmez. Müslüman olmanın en temel şartlarından biri Firavun'u tanımak. İsrail oğullarını bilmeyen asab-ı kiramı bilemez. Karunu bilmeyen, Haman'ı bilmeyen bürokratlık nedir onu bilemez. Eğer bir insan Firavunu tanımadan da, İsrail oğullarını tanımadan da, Haman'ı tanımadan da Müslüman olabilecek olsaydı, Müslümanlık yaşayabilecek olsaydı Allah-u Teala yüzlerce ayette onları anlatmazdı. Ebu Bekir'in kıymeti Samiri'nin buzak yapıp üç gün sonra Musa Aleyhisselam'ın yokluğundan üç gün istifade edip tevhid ehli bir milletten putperest bir millet çıkarmasıyla anlaşıldı. Üç gün Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı peygamber olarak vekil bıraktığı halde, üç gün içlerinden ayrıldı, Allah'a ibadet eden insanlar inekperest oldular. Üç günde. Samiri denen bir açık göz, üç günde din icat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Refik-i yükseldi. Sallantılar oldu, dinden dönenler oldu, Muhammed öldü, kurtulduk diyenler oldu. Üç günde bu Bekir toparladı her şeyi çıkaramadı kimse Ebu Bekir'in kıymeti nereden anlaşıldı Samiri'yi bilince anlaşıldı Ashab-ı kiramın azameti nerede ortaya çıkıyor İsrail oğullarını anlayanların gözünde ortaya çıkıyor yoksa Ashab-ı kiramın değerini anlayamaz. bunun için kardeşler Kur'an-ı Kerim ısrarla niye üzerinde duruyor lanete uğramış kahrolmuş bu milletin üzerinde niye duruyor bu taraf anlaşılsın diye bugün biz Musa aleyhisselamın hayatından tüyler ürperten bir sahneyi arkadaşlar beraber düşüneceğiz tefekkür edeceğiz umuyorum ve Allah'tan diliyorum bugünün sabahında Kur'an'ın ayetlerinden tesirlenmiş ve böylece hayatına yeni bir renk katmış bir Müslüman olarak sabaha çıkacağız, ömrümüz varsa inşallah. Allah'tan bunu temenni ederiz. Kardeşler, Musa Aleyhisselam bildiğimiz yarat doğması ve Firavun'un karşısına çıkması olaylarını tekrar etmeyelim. Musa Aleyhisselam Medyen'den Mısır'a dönerken Allah ona peygamberlik görevi verdi ve peygamber olur olmaz staja filan tabi tutulmadan ilk iş olarak Firavun'a gönderildi Musa aleyhisselam yeni bir peygamber peygamber olduğu gün Allah'a dua etmiş Rabbim demiş benim dilim kekeme, kekeme konuşuyor Firavun çocukken dilini yakmış dili delik rahat konuşamıyor Dilinde delik vardı rahat konuşamıyor kardeşim iyi konuşur Harun kardeşimi bana yardımcı versene dedi Harun Aleyhisselam da Allah onun yardımcılığında peygamberlik görevi verdi iki günlük peygamber ilk görev, ilk talimat geldi idhebe ila firavune innehu tağa fekûlâ lehu kavlen leynen le'allehu yetezekkeru ev yakşâ çabuk firavuna gidin firavun kudurdu kudurdu İlah olduğunu iddia ediyor. Şu ırmağın, Nil nehrinin aktığı yerlerin ilahı benim diyor. Sizin en büyük Rabbiniz benim diyor. Kudurdu adam. Yeni bir peygamber, günübirlik peygamber, yeryüzünün en azgın canavarlarından birisine gönderildi. Daha biz ya Rabbi şöyleydi, böyleydi. Yok elbette. Çünkü Musa Aleyhisselam ne dedik? Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den çok daha fazla anlatılıyor. Çünkü Musa aleyhisselamı anlamış birisi Muhammed aleyhisselamın davasını anlar zaten. Ama Musa aleyhisselamı anlayamayan, onun derdini çözemeyen Nuh aleyhisselam 950 sene yeryüzünde ne yaptığını anlayamayan, Muhammed aleyhisselamdan hiçbir şey anlayamaz. 950 senede anlamayan, 53 seneyi nasıl çözecek? 950 senelik bir filmi seyrettin sen ondan hiçbir şey anlamadın 53 senelik filmden ne anlayacaksın onun için peygamberlerin kıssaları çocuklarımıza yatarken teselli olsun diye anlatılmıyor Kur'an'da aynı insanız aynı Allah'a imana davet ediliyoruz eski ümmetlerle aynı cennete davet ediliyoruz küfür aynı iman aynı peygamberlerin davaları aynı bu aynı şeylerin arasında 3 asır öncekini, 5 asır öncekini, 20 asır öncekini anlatıyor Allah. Anlayan anlıyor. Nitekim ashab-ı 13 sene Mekke'de bu eski peygamberlerin olaylarını Kur'an'dan dinlediler ders aldılar Medine'ye gelince Bedir mücahidi oldular. O 13 sene dinledikleri Nuh Aleyhisselam kıssaları Musa aleyhisselam kıssaları İsrail oğullarına ait diğer kıssalar Bunları dinledikten sonra Allah'a imanları takviye oldu Güçlü bir imanla Bedir'e çıktılar Ya Resulallah sen atını denize sürsen Arkandan geliriz merak etme dediler O seviyeye onları getiren Kur'an ayetleri Mekke'de inen Kur'an ayetlerinin Çok büyük bir bölümü Eski peygamberlerin kıssalarına ait Bölümlerdir Asla bunlar hikaye değil bunlar kandır enerjidir, hücredir müminin imanında şimdi Musa aleyhisselam bu şekilde Firavun'un karşısına çıktı Firavun'a Allah'a, alemlerin Rabbi Allah'a seni davet ediyorum dedi Firavun, müstekbir, kibirli buraların Rabbi benim diyen adam, kim oluyor bu alemlerin Rabbi diye alay etti kimdir bu alemlerin Rabbi diye Musa aleyhisselam nazik çünkü Allah Teala ona emretti bu kudurmuş adama nazik davranacaksın dedi niye kıyamet günü gelip de senin peygamberin benim tansiyonu mu yükseltti yoksa ben iman etcektim demesin diye bu hocanın da görevi eğer Musa'nın izinden gidiyorsan sana da Allah aynı şeyi söylüyor nitekim Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne buyuruyor Son inen ayetlerinde eğer kaba ve sert bir adam olsaydın etrafına toplanmazdı bu insanlar diyor. Kendi çocuğunu diri diri gömecek kadar vahşi adam. Sen de adama yumrukla gitmişsin. Niye senin yanında dursun ki? Çelik çeliğe vurduğu mu ses çıkıyor sadece. Bu yüzden Musa aleyhisselam onun bütün kaba çıkışlarına rağmen ona nazik davrandı. Bu sefer Musa aleyhisselamın nezaketine dayanamadı Firavun. Bakti ki alay ettikçe o nazikliğine devam ediyor. İyi tamam iman ederiz sana ama şöyle bir bize bir belge göster bakalım. Bir mucize göster. Bütün peygamberlerin mucizesi var zaten. Mucize ne demek arkadaşlar? İnsanoğlunun yapamayacağı bir şeyi Allah'ın peygamberine yaptırması demek. Yani İsa aleyhisselam'a Allah Teala e, ölüleri diriltme mucizesi göstertti. 300 sene önce ölmüş torunlarının torunları olan bir adamın kabrine gitti. İkinci torununa sordu buradaki yatan kim dedi. Dedem dedi. Ne zaman öldü? Üç asır önce öldü dedi. Adı neydi dedenin dedi. İşte filanca. Musa Aleyhisselam kabrinin başına geldi. Ey filanca Allah'ın izniyle ayağa kalk dedi. Normal kapı açılır gibi tabuttan çıktı adam. İşte mezarından çıktı. Onu gördüler. Müthiş bir sihir bastı İyi saadetler. Bu kadar. Yani mucize ile iman eden de yok arkadaşlar ama Allah kıyamet günü dırdır edecek kulu istemiyor. Önünde ölü dirildi iman etti. Daha büyüğünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde, elinde gördüler. Her peygamber mucize göstermiştir. Mucize ile iman etmiş olanların, daha önce iman etmiş olanların imanı kuvvetlendi. Kafirlerin de inadı arttı. Bir şey değişmedi ama Allah kulları üzerindeki hüccetini gerçekleştirmiş oldu. Musa aleyhisselama, onun nazik davranması üzerine, yahu göster bir belge de, işte bakalım dediğin doğru mu deyince, Musa aleyhisselam, elindeki dayandığı bastonunu yere attı. O baston, odundan, kuru bir ağaçtan olan baston, canlı bir yılana dönüştü. Yılan, yürüyerek, Firavun'un önüne kadar gitti. Firavun korktu, Tekrar baston oldu geri geldi. Bunu bizim sihirbazlar da yapıyor dedi. Tuttu Musa aleyhisselam bu sefer e, elini şu şekilde koburunun altına koyup çıkardı. Elin normal projektör gibi ışık yaymaya başladı. Böyle enteresan mucize. E, firavunun cevabı çok net oldu. Müthiş bir sihirbazsın dedi sen. Dedi. Bir dakika önce belge göster iman edeyim demişti lakin Allah'ın kilitlediği kalbi hiçbir şey hizaya getiremez Firavun'un nasibi yok imandan bunun üzerine tabi bu Firavun'la böyle tek başına bir koridorda görüşmüyorlar korumaları danışmanları yağcıları yardakçıları hepsi oradalar hazırlar Musa aleyhisselam ciddi bir şekilde Firavun'u mağlup etmiş oldu bu sefer danışmanları Firavun'u uyardılar. Dediler ki çok tehlikeli bir şey oldu burada. Birkaç gün içinde halk bunu duyacak. Musa Firavun'u perişan etti diyecekler. Buna bir çare düşünelim. Dediler. Şimdi bunu öldürsek ne olur? Öldürsek mağlup olduğu için öldürdü diyecekler. Gene sen mağlup olacaksın. E ne edelim ne etmeyelim. Mısır biliyorsunuz Roma'nın aslıdır. Yani bu meşhur şimdi Roma uygarlığı üzerine Avrupa kurulu. Roma'nın aslı da Mısır. Mısır'da yani Firavun düzeni de 8 aslaya yakın bir zaman o kabazlık üzerine kurulmuş bir düzen. Mesela Firavun'un ordusundan güçlü sihirbaz kadrosu var. Bunlar da simya diye bir ilim biliyorlar. Mesela bir hortumun içerisine cıva koyuyorlar onu güneşe salınca yuvarlak hortum civa hareket edince fışkırıyor onu ejderha diye götürüyorlar insanlara. 17. asıra kadar sihir, büyü insanları böyle kazıkladı gitti. Cıvayı herkes laboratuvarlarda görünce büyü de gitti. Cinlerde sihirbazlar da gitti. Ama el hak sihir hak bir varlıktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bazı insanların imanının kayıp kaymayacağını öğrenmek için meleklerin gelip sihir öğrettiğini insanlara Bakara suresinde allah Teala haber yani sihir yok değil ama sihirbaz nerede o da belli değil o zaman Mısır'da Firavun'un ordusundan güçlü sihirbaz takımı var halkı bununla tehdit ediyor yani gidiyor mesela bir toplantıda sihirbazları ortaya çıkıyorlar iki cambazlık yapıyorlar bunu Yüce Firavun'un onuruna yaptık diyorlar Firavun döbürleniyor bundan, ayağa kalkmış oluyor. Yani halkı ezme, yönlendirme, vergi toplama taktiği sihir üzerinden yürüyor Firavun zamanında. O zaman danışmanlara diyorlar ki, Musa ciddi bir sihir yaptı. Bu ne demektir? Firavun'un adamları dışında da sihir yapabilen birisi var. Senin halkı yönlendirdiğin güç kaynağın olan sihir, Musa'nın eline geçti iyisi mi? sen Mısır'ın bütün sihirbazlarını topla bu sihirbazlarla Musa'yı karşılaştır o kadar kalabalık sihirbazın önünde Musa duramaz zaten perişan olur Musa sen de onurunu korumuş olursun diye teklifte bulundular ee, Firavun da talimatla Mısır'da ne kadar sihirbaz varsa hepsini toplamalarını emretti Farklı bilgiler var. İşte 60 ile 80 arasında bir sihirbaz gelmiş. Bunlar belli cambazlıklar yapıyorlar. Bunların girdiği şehirden insan kaçıyor. Çünkü o zamanki anlayışta sihirbazın elinde öldürmek, yaratmak, diriltmek gibi her türlü güç var. Böyle inanılıyor. Musa Aleyhisselam'a Firavun var mısın böyle bir düelliğe diye teklif etti. Musa da varım dedi. Ama halkın en kalabalık olduğu bir gün olacak dedi. İşte milli gününde Mısır'ın. Firavun da bunu kabul etti. Mısır'ın milli gününde bütün halkın meydanda toplandığı, Nil'in etrafında toplandığı bir günde büyük bir düğünle hazırlandı. Ee, i̇şte 70 civarında, 60 veya 70 civarında sihirbaz, bütün şeytanlıklarıyla geldiler. Ee, 50'den fazla deveye yüklenmiş onların cambazlık yaptığı halatlar, ipler, hortumlar, civaları neleri varsa yani büyük bir meydanı doldurmuşlar. Musa Aleyhisselam'da çıkıyor. Firavun, Erkan'ı, ordu liderleri, hepsi yani bütün Mısır ileri gelenleri ve halktan işte törene katılacak akarditesi olanlar falan hepsi oradalar. Musa Aleyhisselam o zamanlar 42 yaşında yaklaşık peygamber olduğuna göre, yani yaklaşık 50 yaşlarında yaşlı birisi. Sihirbazlar da okkapaz, cambaz gençler işte bunlar. Sihirbazlar baş aktörü, Musa aleyhisselama yanaşıyor, diyor ki önce siz mi gücünüzü göstermek istersiniz, yoksa biz mi başlayalım? Hürmet etmek istiyorlar. Yani yaşlı başına hürmet ediyorlar. Ama Musa aleyhisselamı arkadaşlar tanımıyorlar. Çünkü Musa Aleyhisselam Mısır'ın başkentinde, Kahire'de yaşıyordu. Onları Mısır'ın diğer şehirlerinden getirdiler. Musa Aleyhisselam da Medyen'den yeni gelmişti zaten. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ı görmüş, onu tanımış olmaları mümkün değil. Hatta bazı rivayetlerde o düellü akşamı e, Firavun'un korumalarından Musa Aleyhi bize gösterin, nerede oturuyor falan diye merak etmişler. Gidip Musa Aleyhisselam'ı uyurken ziyaret etmişler. De uyurken ziyaret ettiklerinde e, yani kim karşımıza çıkacak onu görelim diye merak etmişler. Demek ki hiç Musa Aleyhisselamı görmemiş bu adamlar. Allah peygamber böyle şeylerden haberi olmayan. Zaten Firavundan sonra gelen en popüler halk tabakasını bunlar oluşturuyorlar. En karmaşık işi yaptıkları için. Alavara Dalavara ile yaşadıkları için. Firavun da Alavara Dalavara sultanı olduğu için. Ondan sonraki en meşhur adam Bunlar Firavun'un önüne çıkıyorlar Firavundan bahşiş istiyorlar Mağlup edersek Bahşiş var bize değil mi diyorlar Ya ne bahşişi diyor Sarayımda adamım olacaksınız diyor Çünkü Firavun için ölüm kalım meselesine dönüşüyor Yani bir vatan davası da yok ortada Vatan matan yok Mesele çingene bahşişi toplayacaklar orada Neticede Musa aleyhisselam Önce siz buyurun ne atacaksanız atın diyor. Onlar getirdikleri o develerle taşınmış halatlar ipler, urganlar ne varsa yere fırlatıyorlar. Hepsi birden büyük ejderhalar oluyor. Musa Aleyhisselam bile ayetlerden öğreniniz korkuyor bu sahneden. Yani bir büyük halat yere atılıyor, ejderha oluyor. Böyle illüzyon dedikleri şey yani göz yanılgısı taktiğini kullanıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim yaptıkları şey gözü korkutmaktan ibaretti diyor. Gerçek bir yaptıkları bir iş yoktu ama ne yapıldığını bilmediğin için sen de onu ciddi zannediyorsun. Seyreden ciddi zannediyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a dedik gidiyor. Sen korkma Musa elindeki asayı yere at dedik diyor. Musa Aleyhisselam bastonunu yere atınca baston çok büyük bir ejderha olup orada ne kadar o halat malat varsa hepsini yutuyor. Musa Aleyhisselam'ın böylece e, gösterdiği mucize onlarca sihirbazın sihirini birkaç saniye içerisinde yok ediyor. Şimdi Firavun bu sahneyi görüyor. E, tam Musa mağlup oldu diye alkış tutacakları anda manzara ters dönüyor. Ters dönünce Firavun şok geçiyor. Şoku henüz bitmeden sihirbazlar Topluca Musa Aleyhisselam'ın önüne geliyorlar. Diyorlar ki, bu sihri bir başka sihirbazın yenmesi mümkün değildi. Senin göklerden destekli olduğun belli diyorlar. Ve hemen orada secdeye kapanıyorlar. Firavun ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada filan? Çünkü henüz mağlubiyet şokunu da atmamış Firavun. Kalkıyorlar. Biz Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik diyorlar hemen Firavun'un cevabı şimdiki medyatik cevap siz bu planı akşam evde yapmıştınız ya hepiniz berabersiniz diyor sizin asas derdiniz siyasete bulaşmak yönetimi ele geçirmek istiyorsunuz diyor din devleti kuracaksınız şimdi diyorlar ya Firavun lafları bunlar Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz arkadaşlar sizin derdiniz bu yönetimi ele geçirmek diyor hep beraber çalışıyordunuz, saraya sızdınız derken Firavun, sihir, şimdi Musa Aleyhisselam'ı bırakıyor bir kenara, sihirbazların derdine düşüyor bu sefer. Sihirbazlara hitap ederek diyor ki, bakın diyor, hepinizi, sağ ayağınızı, sol elinizi çaprazlama keser, sonra da ağaç kütüğünü asarım sizi diyor. Bir dakika peygamberle oturmamış insanlar, bir saat peygamber görmemiş. İman nedir bilmiyor. İbadet nedir bilmiyor. Tevrat görmemiş. Zebur görmemiş. Hiçbir şey görmemiş bu insanlar. Kur'an'dan görüyoruz ki dört ayrı surede Allah Teala onları anlatıyor. Dört ayrı surede. Çıkıyorlar Firavun'un önüne diyorlar ki Firavun şimdi sizi parça parça edeceğim diyor. Cevap kalû lâ Hiçbir zararı yok. Yapabilirsin diyor. İnna اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا Zaten biz Rabbimize kavuşacağız. Ne yapacaksan yap diyorlar. Ya arkadaşlar. Hacı adam şeriattan Allah'a sığınır. 20 sene vaaz dinlemiş camisinde. Bu adam ne peygamber görmüş, ne kitap görmüş. O kaba sihirbaz ya. O kafa sihirbaz. O sihirbaz saat ekar, dal kavuk. Bahşiş için gelmiş, sihir yapmaya çalışıyor. Kur'an bize ücret verecek mi? Bahşiş verecek mi? dediler Firavun ediyor. 5 kuruş bahşiş için oraya gelmiş adam verdiği cevaba dikkat edin biz Rabbimize kavuşacağız nasıl olsa ne yaparsan yap diyorlar subhanallah subhanallah iman ne cevherdir ya? iman orjinal olduğu zaman Harun'un Rabbine Musa'nın Rabbine iman ettiğini samimi söylediği adam bir dakikalık iman bir dakikalık iman firavunun önünde bir finge dönüşüyor arkadaşlar la dayır. hiçbir zararı yok biz Rabbimize kavuşacağız ne yapacaksan yap sen senin vereceğin karar 3 günlük dünya içindir Allah bizim hatalarımızı affetsin sen ne yaparsan yap diyorlar sonra dönüyor hepsi birden Allah'ım bu firavuna karşı bize sabır boşalt yukarıdan bizim ayağımızı kaydırma ve mümin olarak al diyorlar duaya bak bu eğitimi nerede görmüş hiçbir eğitim görmemiş adam ama orijinal iman eğitimdir zaten senin fıtratında her insanın yaratılışında bu sözleri söyleme yeteneği var bu sözleri söyleme yeteneğini görelten sebepleri kaldırdın mı İmanı ciddi bir şekilde devreye koydun mu ölüm senin gözünde hiçtir o zaman. O zaman sen işkence adam atları soyatları gibi biliyorlar ki bu dediğini yapacak. Bir ayağını bir kolunu kesecek muhakkak sonra da sağlam kolundan asacak bunları. Bunu adı gibi biliyorlar. Ya aslında biz bunu demek istememiştik işte yasal hakkımızı kullanırız bizde yok böyle bir şey. Ne yapacaksan yap. Üç günlük dünya zaten bu. Yeter ki Allah bizim eski hatalarımızı affetsin. Pazarlığa bakın arkadaşlar. Sen bizi doğruyacaksan doğra, karşılığında Allah bizim hatalarımızı affetsin. Ne zaman öğrenmiş sihrin günah olduğunu. Ne zaman öğrenmiş Allah günahları affettiğini. Ne zaman öğrenmiş cenneti, cehennemi. Ha, her insanın kalbinde, vicdanında, damarlarında olan, temel formüller bunlar lakin iman cevherini yitirmiş hareketsiz iman olunca ramazan günü indirdiğin hatimdeki kuran bile sana tesir etmez bu insan musa aleyhisselamdan ders dinlediği yok arkadaşlar hiç musa aleyhisselamı tanımıyorlardı zaten mısırın en ucra köşelerinden getirilmiş serseri çingeneler peygamber nedir nereden bilecek ama baktılar ki bu adam bu kadar güçlü bir sihirin önünde dayanmak bir kenara sihri berbat etti tamam gerçek budur de, inatlaşmadılar sihirbazların bu büyük dönüşümünde arkadaşlar iki büyük sır var hakkın karşısında ama diye cevap vermedikleri için kazandılar bir iki Allah her kuluna böyle fırsatları veriyor ama bu fırsatlar saatlerce sürmüyor Birkaç saniye sürüyor O birkaç saniyeyi yakaladın mı kazanıyorsun Seni Allah senelerce beklemiyor Bunlara Verdiği fırsat ne kadar İşte bir tören yapılıyor O törende yarım saat bunlar attılar diyelim, Yarım saat Musa Aleyhisselam attı Yarım saat bir saat o Musa Aleyhisselam'ın sonucunun görülmesi Ya üç dakika sürdü ya dört dakika sürdü Firavun ne oluyor ne oluyor derken 3 dakikada o sürdü diyelim. Bütün o 60 dakikanın içinde olmuş bitmiş işler. O şimşek gibi gelip giden kafalarındaki hakikatler bunları birkaç saniye içinde ayağa kaldırdı. Zaten o birkaç saniyeyi değerlendiremedin mi? Bir da sen olursun orada. Yalama oldun mu? Çok kötü olur. O birkaç saniyeyi çok iyi değerlendirdiler. Yani hacca gitti. İlk buluşmasını hayatının dönüşü kabul etti. Öyle oldu. Hacca gitti. İnşallah Arafat'tan sonra sakal bırakmaya karar verecek. Çok beklersin sen sakal bırakma. Mekke'ye sakalsız girdikten sonra sen yani tavafı Beytullah'a sakalsız yaptıktan sonra sen daha Arafat'a gidecek de kurban dönüşü haccı sakalını bırakacak da ondan sonra işte yok böyle şey. Fırsat saniyelerle ölçülüyor. Bu insanlar bu insanlar saniye ile ölçüm yaptılar hesap kitaba girmediler yoksa şeytan bunları perişan edecekti o kadar hızlı manevra yaptılar ki şeytan bunlara ama dedirtmeye fırsat bulamadı şeytandan seri davrandılar peki bu sürati nereden kaynaklandı bunun cevabı yok çünkü Kur'an-ı Kerim bunlar kaç yaşındaydılar okul mezunu muydular maaşlı mıydılar Gelirken at arabasıyla mı geldiler? Yürüyerek mi geldiler Kahire'ye? Bu soruların cevabı yok Kur'an-ı Kerim'de. Önemli değil ki bunlar zaten. Ne halden, ne hale gelebilir insan, o önemli. Onu da anlatıyor Kur'an-ı Kerim. İman nasıl bir cevherdir? Nasıl bir enerjidir? Aslında iman ne olmalı? Onu anlatıyor. O müthiş konuşmalarını, ayağa kalkıp Süram'ın önünde söyledikleri sözleri, bir gün önce... Hatta o toplantıdan önce Firavun'un önünde iki kat olup bize bahşiş vereceksin değil mi? Diyen adamlar çıktılar. Yapacağın hiçbir şey yok. Biz Rabbimize kavuşuyoruz. Kes doğru ne yapacaksan yap dediler. Nereden bu yüreklilik? Sabahleyin bahşiş isteyen adam bunlar. Çingene Bahşiş istemeye geldiler. Ama bir saat geçti. O bahşiş istedikleri adamın karşısına Kayalar gibi dikildiler İmanla imansızlık arasındaki net fark bu Allah onlardan razı olsun Şefaatlerini hepimizin ailesi İbn Abbas Radıyallahu anhüma bunlara hayran olmuş da Ya bu ne enteresanlık diyor Sabah sihirbaz akşam şehit olur mu insan diyor Oldu Nitekim bunların kaç taneyseler Nil nehrine götürmüş Zincirle bağlamış bunları sırayla birer kişi kendi elleriyle kesmiş kayın bunları. Kesiyor öbür ürksün vazgeçtim desin diye gelen sararı yok ben Rabbime kavuşacağım kes beni diyor. Subhanallah. İman. Burada bir noktaya müfessirler özellikle İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh özellikle onun tefsirinde dikkatimi çekti bir noktaya temas ediliyor. Yani bu arada Allah Celle Celaluhu bunlara biraz da yol göstermiş ama. Fakat şu değil. Allah kulunun zorla iman etmesini istemiyor. İman etmek isteyene yol gösteriyor. Buradan gitti. Şuradan gitti. Delalet ediyor. Aksi takdirde imanın değeri olmaz. İman hamlesini kul yapacak. Bu hamleyi bunlar yaptılar. Musa Aleyhisselam'ın mucizesinin önünde teslim oldular teslim oldular. Şimdi, burada, Bursa'vi rahmetullah aleyh diyor ki, burada, çok dikkat edilecek en önemli ince nokta, bunların hayatında işe yarayacak tek iş, Allah'ın peygamberi olan Musa aleyhisselama saygı göstermeleridir. O da ne saygı göstermiş? Onu perişan etmek için gelmişler aslında da, bahşiş karşılığı Musa aleyhisselamı ezmeye gelmişler aslında. Ama buna rağmen, Nezaket gösterip siz buyurun önce diye ön sırayı göstermişler. Bu nezaketlerinden başka elle tutulur. Hiçbir şeyleri yok hayatlarında. Bir peygamberin sadece yani onu da perişan edip öldürttürecek firavuna karşı. Ezmek için çıkmış oraya. Buna rağmen ezmek için çıktığı bir peygambere bile insani bir saygı gösteren birisine Allah bu müthiş muazzam şehadeti nasip ediyor şunu tasavvur edebilir miyiz öbür müslüman da o başka bir peygamberin kendi peygamberinin sünnetlerinden bir sünneti unutulan bir zamanda yaşatıyor bir sünneti ayağa kaldırıyor işte ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sihirbazlar gibi değil yüz defa şehadet sevabı vaat ediyor peygambere Mücerret bir hürmet bile buyurun efendim demenin bile karşılığını Allah bu kadar açıyorsa unutulmuş bir sünneti ayağa kaldıran canlandıran bir müslümana Allah'ın neler verebileceğini sadece Allah verecek kulları takdir bile edemezler bu şekilde bu mümin kulları Allah'ın firavunun elinden şehadet şerbetini içiyorlar ama arkadaşlar şehit sihirbazlar bu kadarla bitmedi o gün 600 bin kişi iman etmiş orada bu Musa Aleyhisselam bu mucizesi üzerine. Bu 600 bin kişinin imanına kim sebep oldu? Biz Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik diyenler sebep oldular. Onların hepsinin imanındaki sevabı da aldılar mı? Aldılar. Firavun geri döndüğünde hanımı Asiye demiş ki ne oldu Dürül'e demiş kadınlar eskiden toplantılara katılmazlardı firavun zamanında bile şimdi kadınsız toplantı olmuyor firavun bile karısını toplantıya götürmüyormuş rezil olduk rüsvay olduk şöyle oldu böyle oldu demiş Musa galip geldi ya o adam haklı olmasın demiş vay sen bunu nasıl dersin derken kızışmış ona inat olsun Musa haklı demiş ona iman etti Kur'an-ı Kerim'in övdüğü iki kadından birisi Asiye'de bunların sayesinde iman etmiş kim sebep oldu bu şehitler sebep oldular yani böyle enteresan bir şey ki sabah sihirbaz öğrende şehit on binlerce yüz binlerce insanın imanının sebebi asiye gibi bir kadının imanının sebebi kıvılcım tutuşturmuşlar hiçbiri de hafız değil kurangusuna da gitmemişler üstüne bu bize de ders kıyamete kadar bütün müminlere de ders ama bu ders kardeşler herhalde sihirbaz olup sonra günün birinde bir törende iman ederek bu sevabı yakalama mücadelesi dersi değil o bitti bunlar bu işi bitirdiler bu bitti ya buradaki incelik ne Allah'ın lütfetmiş olduğu fırsatların saniyelerle ölçüldüğünü bilmektir. Sana verilen 1-2 dakikayı değerlendirirsen o büyük makamlara yükselirsin. Meleklerin seni bekleyecek hali yok. Kaç kere kim bilir kardeşler her birimizin şu adamlar gibi şehit olacağı daha büyük makamlara belki yükseleceğimiz sevapları Allah önümüze koymuştur. Kim bilir kaç kere Allah bir mübarek gecede, Beytullah'ı gördüğümüzde, bir Kur'an dinlediğimizde, kalbimizi eritmiş, eritmiş, erimiş, bal gibi yapmıştır da, tam o esnada, döndüm sana ya Rabbi, her şeyi bıraktım, diyeceğimiz halde, bu 10 dakikayı değerlendiremeyip, eski tas eski hamam olmuşuzdur. Kaç kere Allah bilir, eritmiştir bizim günahlarımızı. Hepimizin hayatında, bu tip özel sahneler vardır. Geri dönüp baktığımızda, kim bilir, nice defalar, biz, eridik tam ben de iman ettim bu iş davaya diyeceğimiz bir an şeytan becerip son iki dakikayı değerlendiremediğin için sen iki sene seni erteletmiştir kim bilir nice sahneler olmuştur bütün malımı infak edeceğim kadar coşmuşumdur hele bir evde hesap yapayım deyince kaybolmuştur o fırsat tam hutbe dinlerken infakla ilgili ayetler okunduğunda Allah benim beş dairem var birini verdim gitti dediğimiz halde cuma çıkışı hemen tabu dairesine gitmediğimiz için öbür cumaya kadar o fırsat kaçmıştır mesele bu iş, işte. bu noktayı yakalamak lazım bunlar hele bir gidelim sarayda da bir de konferans veririz bakarsın tam herkes iman eder deselerdi yok gizleyelim saklayalım imanımızı açıklamayalım hele bir doçent ol ondan sonra çünkü davaya de da hizmet edersin deyip doçentliğini bekleselerdi profesörlüğü bekleselerdi şehit değil baş sihirbaz olarak devam edeceklerdi gene firavun gibi ölüp gideceklerdi ama Kur'an onları firavunun hamanı firavunun karunu vesaire gibi nemrudu andığı gibi anacaktı şimdi nasıl anıyor subhanallah subhanallah çok enteresan arkadaşlar Mısır'da biliyorsunuz iki türlü nüfus vardı o zamanlar. Bir, Kıptiler var. Yani Mısır'ın asıl bu Firavun'un sülalesi. Bir de İsrailoğulları var. İsrailoğulları, Musa Aleyhisselam'dan 400 sene önce Mısır'a geldiler. Yusuf Aleyhisselam sayesinde. Yusuf Aleyhisselam ölünce, e, devletteki e, mümin kadro, zafiyeti ortaya çıktı. Firavunlar tuttular. Yusuf Aleyhisselam'ın işte, akrabalarını, yeğenlerini ki İsrailoğullar Yusuf Aleyhisselam'ın akrabaları vesaire tuttu onların hepsini köleleştirdi hizmetkarı haline getirdi 400 sene sonra Musa aleyhisselam geldi yaklaşık bir 350-400 seneye yakın zaman müthiş işkence çektiler şimdi bu İsrailoğulları Musa aleyhisselamın akrabaları gerçi onların Musa aleyhisselama yaptığı azap, işkence Firavun'un yaptığının kat katı ama herhalükarda Musa Aleyhisselam'ın akrabaları bunlar. Bu sihirbazlar arkadaşlar Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarından değil Kıpti bunlar. Firavun'un akrabaları. Bazı rivayetlerde içerisinde 3 tane İsrail oğullarından sihirbaz olduğu söyleniyor. Başkaları diyorlar ki mümkün değil. İsrail oğullarından bir sihirbaz Firavun'un sarayına girmesi mümkün değil. Yani bu insanlar üstelik de Musa Aleyhisselam'la akraba değiller. Musa Aleyhisselam'a düşman sülalenin çocukları bunlar. Ama buna rağmen fırsatı çok büyük bir şekilde değerlendirdiler. Kur'an-ı Kerim'in ümmeti Muhammed'e örnek olarak verdiği büyük insanlar, salih insanlar, şehitler, mübarek, bereketli insanlar makamına, seviyesine ulaştılar. Allah onlardan razı olsun. Lakin kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de teselli için avuntu için okunabilecek anlatılabilecek tek bir kelime yoktur Kur'an ders kitabıdır ibret kitabıdır yarın örnek alıp aynısını yapmayı anlatan ayetlerin kitabıdır biz bugün bu mübarek insanları böyle basit bir sihirbazın işte tövbe etmesi gibi filan böyle bir şey, olay olarak görürsek mahşer yerinde bu insanların önünde rezil oluruz bunu tefekkür etmemiz lazım bir de ince bir nokta daha var kardeşler. Firavuni inşaatlardan sıyrılıp iman etmiş ve bu noktaya gelmiş bu mübarek insanlar gözümüzün önündeyken biz yedi gün olmadan kulağımıza ezan duyduk. Sabah ezanı dahil her ezan kulağımıza duyuluyor yıllardan beri. Kulağımız ezanla görülüyor. Kur'an duyuyoruz. Resulullah duyuyoruz. Kâret İbni Velid'i duyduk. Sağımız solumuz cami. Bizim bu insanlara bakıldığında Allahu Teala'nın huzuruna götürecek hiç böyle bir mazeretimiz yoktur. Kaçırdığımız fırsatlar, değerlendiremediğimiz fırsatlar şöyleydi, böyleydi diyebileceğimiz şeyler değildir kıyamet gününde. Bunu, bu mübarek insanların anlatıldığı ayetlerden bu dersi de çıkarmamız lazım kardeşler. Ve çok enteresan bir nokta, bu ayetlerin bittiği yerde Allahü Teala dönüyor. Bu bu adamlar 70 işte 63 diyen var, 74, 75 diyen var. Yani 60'dan fazla, 80'den az. Kaç kişi oldukları bilinmiyor. Hadis de yok bu konuda. Allah Peygamberine bile bırakmamış bu mübarek insanları anlatmayı. Kendisi anlatıyor Kur'an'da. Öyle muhteşem bir örnek ki, bunu peygamberine bile bırakmamış anlatmayı. Çünkü bu ayetler, Efendimizin anlattığı hadisler olsaydı, biz bunu yatsı namazında, ibadet diye okuyamayacaktık. Şimdi bu sihirbazların sihirini anlatan ayetleri, ibadet diye, namazın olsun diye Kur'an'da okuyorsun sen. Büyük bir gerçekle ve muhteşem, muazzam bir olayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi bu ayetlerin arkasından Allah Teala buyuruyor ki bunlar şimdi kim? Kıpti tarafı. Yani Firavun'un adamlarıydı bunlar. blok olarak iman ettiler. Musa Aleyhisselam'a kendi akrabalarından kimse o kadar iman etmemişti diyor. Musa Aleyhisselam'a Firavun'un tarafından gelen destek saraydan gelen destek akrabalarından, dayılarından, amcalarından gelen destekten daha fazla. Bu da dava adamı olmanın enteresan sonuçlarından bir tanesi. Her halükarda kardeşler sözlerimi tekrar toparlıyorum. Kur'an adeta Musa Aleyhisselam'ı tanıyanlara içini açan bir kitaptır. Musa Aleyhisselam'ı tanıyanlar, İsrail oğullarını bilenler, Firavunu, Haman'ı, Karun'u, Nemrudu ve diğer zalimleri bilenler Resulullah'ın davasını anlarlar sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıkları zamanlarda da neler olduğunu anlarlar nasıl firavun mağlup olunca ilk cümle ne dedi sen siyasete eğer koymak istiyorsun dedi dini siyasete karıştırdın dedi bu cümle silindi mi tarihten şimdi hayır hala aynı slogan bütün tağutların ortak sloganıdır zaten herhangi bir tağut yoktur ki Firavun'un neslinden gelmiş olması. Biz, Kur'an-ı Kerim'in, bu muhteşem örneği karşısında kardeşler, bir kenara çekilip, kendimize dersler çıkarmak zorundayız. Ama en önemli dersimiz, şu muhteşem insanların, bu mübarek salih Allah dostlarının, ki hayatlarında bir kere secde etmişler, o da Firavun'un huzurunda, ki iplerini atarken, Kalubi İzzeti Firavun, Firavun'un onuruna atıyoruz bu sihirimizi diye böyle, Firavun peresttiler bunlar, süper müşriktiler, 10 dakika önce, sonra o hataları affolsun diye tuttular, Firavun'un da bulunduğu meydanda Allah'a secde ettiler. Tek ibadetleri bu. Ve çok enteresan arkadaşlar, bakın bu insanlar, aşağı yukarı 4-5 satırlık konuşma yapıyorlar öldürülmeden önce bu konuşmalarında enteresan akıllı kafada var sihirbaz yani mihirbaz ama bir miktar kafaları da çalışıyormuş demek. kafası çalışması imanı bulamazdı zaten Firavun'a Rabbimize iman ettik demiyorlar Musa'nın Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar nitekim Firavun bunlarla konuşmaya başlamış bana bak, Rab deyince beni kastettiniz değil mi, bana iman ediyorsunuz değil mi demiş, yok yo, Musa'nın harının Rab'bine demişler, direkt, Rabbimize iman ettik derseler, bir saniye Firavun'a fırsat tanımış olacaklardan, böbürlenecek bana iman ettiler diye, çünkü ben, ene Rabbukümül âlâ, en büyük Rabbiniz benim diyordu Firavun, bunlar Rab kelimesini bile dolaylı kullanmışlar, Firavun'a taviz olmasın diye, anlayabiliyor musunuz arkadaşlar, bunu düşünmek için de saatlerce komisyon kurup karar vermemişler. He? Dediğim gibi bir iki dakikalık olay bunlar zaten. Konuştukları cümlelere de dikkat ediyorlar. Bunu söyledikten bir satır sonra ey Rabbimiz bize sabır yağdır diyorlar. Şu Rabb o olmadığını yani birinci de Firavun'a Musa'nın Rabbine, Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Sonra ondan yüzlerini çevirince ey Rabbimiz bize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür diyorlar. Konuşurkenki edebi kurallara, dil kurallarına bile dikkat etmeye başlamışlar. Bütün bu meziyetler 10 saniye içerisinde peygamber olsalardı Cebrail aleyhisselam gelip vahiy verse gene uzun bir süre alırdı bu arkadaşlar. Yani Cebrail aleyhisselam gelse 1-2 dakika sürerdi herhalde. Lakin iman orijinal olunca taklidi böyle dededen görme, neneden görme, eski kitaplardan, mızraklı, bilmem, saplı, sopalı, ilmihallerden filan böyle, taşınmış bir, e, mantık taşımayınca, kökünden, Allah'tan gelen bir iman olunca, bütün aracı sistemler çökmüş, direkt levh-i mahfuzda kullanılan cümleleri kullanmışlar arkadaşlar. Her insanın kalbinde zaten, levh-i bağlantı var, oradan çıktık geldik zamanında, biz, Erestübü Rabbiküm diye sorulan soruya çok öncelerinde cevap vermiştik. Firavun da netekim. Firavun. Hadi bunlar sihirbazlar. Firavun ki en büyük Rabbinizin benim gibi bir şeyler söyleyince, ne zaman ölümle burun buruna geldi, o da ne dedi? Musa'nın Rabbine ben de iman ettim. İsrailoğullarının Rabbine iman ettim dedi. İş işten geçti ama. Onun ki çok geç oldu. Bu ders kardeşler, hepimize çok lazım. Dileriz Allah Firavun'un önüne çıkmadan bu dersi idrak etmiş olmayı Hepimize mühesser kılsın gene bela istemeyiz Çünkü yani illa Firavun'u bekleyeceğim de orada sen Bir şeyler yapacaksın filan çok kötü o, o süreç işlemeyebilir Musibeti Görmeden Firavun'u görmeden Bu düzeye gelmek mümkün arkadaşlar Hiç Firavun görmeden Böyle olan da oldu İlla Firavun'un önünde ortaya Çıkması gerekmiyor imanın Hacerül Esved'in önünde de bu iman bu devreye girer. Kur'an-ı Kerim okunurken bu ayetler okunurken de bu iman aynı potansiyeli taşır. Ama eğer iman orijinal değilse bağlantılarında sıkıntı varsa o Ravza-i önünde durur telefon eder oradan selamun aleyküm size hepinize selam ediyorum peygamberin kabrinden diye. <gülüyor> Onun bağlantısı ancak kablolu, telefonlu bağlantı. Yok yok öyle değil. Allah hepimizin ufkunda geniş düşünmeyi ve düşündüğümüzle huzuruna götüreceğimiz salih ameller yapmayı hepimize müesse etsin. Allah. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala ve rabbil alemin.